20. Sohbet Amelsizlik Bu konuşma Hizmet'in 545. yılında Zilkade'nin 21. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey şu beldenin insanları! Sizde nifak çoğaldı, ihlas azaldı, amelsiz kuru sözler çoğaldı. Hep lafta kalıyor, söylediklerinizle amel etmiyorsunuz. Ağzınızdan çıkan sözlerle yaşayışınız mümkün. Fiil ve hareketleriniz birbirini tutmuyor. Dilinizden dökülen sözlerle ayrı bir insan, Yaşayışınızla da yine ayrı bir insansınız. İşte bu bir nifaktır. iki yüzlüktür. İki sözlüktür. Dilinizden dökülen sözlerle ayrı bir yüze sahipsiniz. Fiili yaşayışınızla da yine ayrı bir yüze sahipsiniz. Amelsiz kuru söz, Hiçbir şeyi düzeltemez Hiçbir şeyi istikamete götüremez O kurtuluşa vesile olan Yolun ortası değildir Bilakis kişinin aleyhinde bir Hüccettir, senettir, delildir Belgedir Amelsiz kuru söz Kapısız ve istinatsız Dayanıksız bir eve benzer Amelsiz kuru söz Muhtaç ve yoksullara hiç koklatılmayan Bir hazineye benzer Amelsiz kuru söz Delilsiz Müceret bir iddiadan ibarettir. Amelsiz kuru söz, ruhsuz bir şekilde, elsiz ayaksız ve güçsüz bir puttan ibarettir. Sizin amellerinizin en büyüğü ruhsuz bir ceset gibidir. Amellerin ruhu ihlastır, tevhiddir. İzzet ve celal sahibi Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde sebattır. Gafil olmayın, aldanmayın. Halen içinde bulunduğunuz halin aksini yapın. O zaman doğruya isabet edersiniz. Emre itaat edin, boyun eğin. Neyilerden de uzak durun. Kadere teslim olun. Nızanızla boyun eğin. İnsanların ancak nadir sayıda seçkinleri kalplerini ünsiyet, müşahede ve Allah'a yakınlık usaresi içinde sulayabilirler. Böylece kaderin elemleriyle belalarını hissetmezler. Öyle ki bela günleri geçer gider de onlar bunun farkında bile olmazlar. Üstelik İzzet ve Celal sahibi Allah'a hamd ederler, şükrederler. Sanki mevcut değillermişçesine İzzet ve Celal sahibi Rablerine itiraz etmemeyi gaye edinirler. Musibetler sizin üzerinize yağdığı gibi aynen Allah dostlarının üzerine de yağar. Onlardan kimisi sabreder, tahammül gösterir, Kimisi de musibetlerden ve onlara sabırdan uzak durur, gizlenir. Hicret eder, kaybolur. Mutazarır olmak, imanın zayıflığı ve tıfıllık anlarındadır. Kişi imanın zayıf olduğu zamanlarda ve tıfıllık çağlarında musibetlerden mutazarır olur. Musibetlerden mutazarır olmak, imanın zayıflık ve tıfıllık alametidir. Sabır, imanın gençlik ve rüş çağlarında olur. Musibetlere sabretmek, İmanın gençlik ve rüş çağlarına erildiğinin alametidir. Kadere gönül rızasıyla boyun eğmek, imanın bülü erdiği anda olur. Rıza, kişi Allah'a yaklaştığı zaman mümkün olur. O anda kişi, ilmiyle izzet ve celal sahibi Rabbine nazar eder. Gaybet ve yoklu ermek ise kalbin mevcudiyeti anında mümkündür. Öz ise, izzet ve celal sahibi hakkın katındadır. Bu son hal, müşahede halidir. Allah ile konuşma halidir. Bu merhalede kişinin batını yok olur, vücudu yok olur, diğer insanların nisbetle yok edilir ve ancak İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın yanında mevcut olur. O, bu merhalede yok edilir, bir eriyişle erir. Sonra İzzet ve Celal sahibi Allah, dilerse onu yeniden ihya eder, kuvvete kavuşturur. Şanı yüce olan Allah, onu iade etmeyi murat ettiği zaman iade eder ve dağınıklarını toplar, bir araya getirir. Tıpkı Dünyada ölmüş ve dağılıp parça parça olmuş insan cennetlerini ahirette toplayıp bir araya getirmesi gibi. İzzet ve celal sahibi Allah dünyada ölmüş ve bedenleri paramparça olup çürümüş o insanların kemiklerini, etlerini ve şuurlarını toplayacak. Sonra da onlara ruhları üflemesini İsrafil aleyhisselama emredecek. Yalnız bu şekilde diriltiliş avam mahlukat içindir. Hak erenlerine gelince... Allah onları vasıtasız olarak iade eder. İlahi bir bakış onları yok eder, yine bir ilahi bakışta hayata iade eder. Muhabbetin şartı sevdiğin yanında senin hiçbir iradenin bulunmaması ve onun haricinde ne dünya ile ne ahiretle ve ne de mahlukattan bir şeyle meşgul olmamandır. Allah sevgisi her bir insanın ona sahip olduğunu iddia edeceği kadar kolay bir şey değildir. Allah sevgisi sahip bulunduğunu yani Allah'a muhabbeti olduğunu iddia eden nice kişiler vardır ki muhabbet ondan uzaktır. Yine nice kişiler vardır ki Allah sevgisine sahip oldukları iddiasında bulunmazlar. Halbuki O onların yanındadır. Müslümanlardan hiçbir kimseyi tahkir etmeyiniz. Zira hiç şüphe yok ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ın esrarı Tohum saçılır gibi onlara saçılmıştır. Kendi nefsinizde mütevazı olunuz. İzzet ve celal sahibi Allah'ın kullarına karşı kibirlenmeyiniz. Gafletten uyanınız. Siz büyük bir gaflet içindesiniz. Sanki hesap vermiş, sıratı geçmiş ve cennetteki derecelerinizi görmüş gibi birer haliniz var. Nedir bu büyük aldanış, büyük mağrurluk? Hiç şüphe ki sizin her biriniz, izzet ve celal sahibi Allah'a karşı birçok, Günahlar işlemiştir. Böyle olduğu halde o bu günahlarını hiç düşünmemekte, onlardan tevbe etmemekte ve unutulduklarını sanmaktadır. Halbuki o günahlar sizin amel defterinizde yazıldır. Hem de tarihleriyle beraber. Onları işleyen de bu günahlar az da olsa çok da olsa, büyük de olsa küçük de olsa hesaba çekilir, azaba maruz kalır. Uyanın ey gafiller, uyanın ey uykadakiler, uyanın da izzet ve celal sahibi Allah'ın rahmetine koşun. Kiminki günahları ve hataları gittikçe artar ve bunları işlemekte devam eder ve tevbe de etmez, pişmanlık duymazsa, sonunda toparlanıp işi tevbe ile bağlamadığı takdirde küfrü isteyerek ölmüş olabilir. Ey ahireti unutup da yalnız dünyayı düşünen! Yaratanı unutup da yalnız yaratılanla meşgul olan kişi. Senin fakirlikten başka korkun, zenginlikten başka aradığın yok. Vah sana ki rızık peşinde koşmaktan başka bir tasan yok. Halbuki rızıklar ezelde taksim edilmiştir. Artık ne artar ne eksilir. Ne vaktinden önce gelir ne de vakti saatinden geriye kalır. Sen İzzet ve Celal sahibi hakkın rızıklara kefil olduğunda şüphe ediyorsun. Kısmetin olmayan şeyleri istemekte de hırslısın. Hırsın, alimlerin yanında bulunmaktan ve hayırlara koşmaktan seni alıkoyuyor. Kazancının eksilmesinden ve müşterilerinin azılmasından korkuyorsun. Vah sana, a düşünyesiz! Ananın karnındayken seni kim besledi? Sen sadece kendine diğer insanlara, servetine, paralarına... Ticaretine ve bulunduğun bölgenin nüfuzlu insanlarına güveniyor, onlara ümit bağlıyorsun. Senin kendisine güvenip ümit bağladığın her şey senin ilahındır, mabudundur. Kendisinden korktuğun veya kendisine ümit bağladığın her şey senin ilahındır, mabudundur. Esas sebep olan İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tamamen unutarak zararın da faydanın da Kendisinden geldiğini kabul ettiğin her şey senin ilahındır, mağbulındır. Fakat kısa bir müddet sonra görürsün. Sen, izzet ve celal sahibi Allah senin işitme hastanı alır, görme hastanı alır, gücünü, kuvvetini alır, malını, mülkünü alır, kendisini bırakıp da güvendiğin ve bağlandığın ne varsa hepsini alır. Fanilerle aranı açar, sana karşı onların kalbine kasvet verir. Onların sana uzanan ellerini tutar, artık sana yardımları dokunmaz olur. Seni meşgalelerinden koparır, bütün kapıları yüzüne kapar. Seni o kapıdan bu kapıya koşturur, ne bir lokma verir, ne bir zerre. Kendisini çağırdığın zaman icabet etmez, duanı kabul etmez. Bütün bunlar ona şirk koştuğun, ondan başkasına güvendiğin, O'nun nimetlerini başkasından istediğin ve o nimetleri O'na karşı günah işlemekte kullandığın içindir. Bu durum, bu tinetteki insanların çoğunda görmüş olduğun bir haldir. hassa günahkarlar ekseriyette bu haldedir. Onların içinde son anda toparlanıp tevbe ederek bir daha eski haline dönmeyenler de vardır. İzzet ve Celal sahibi Allah, böylelerin tevbesini kabul buyurarak kendilerine rahmet nazarıyla bakar ve kerem ve lütufla muamele eder. Ey Allah'ın kulları, tevbe ediniz. Bir daha işlememek azm ile günahlardan dönünüz. Ey alimler, ey fakihler, ey zahitler, ey abidler, sizin içinizde bir tek kişi dahi yoktur ki tevbe muhtaç olmasın. Hayatınızda da öldükten sonra da sizin haberiniz ve haliniz bence bilinmektedir. Sizin Ölünceye kadarki haliniz bence bilinmese bile neticede ölürken yine malum olmaktadır. Sizin birinizin mal, mülk ve servetinin aslı bence meşhur olduğu takdirde ben onun çıkışına yani sarf edildiği yere bakarım. Eğer o mal, mülk ve servet sahibinin aile efradına, fakir ve yoksullara ve halkın faydalanabileceği yerlere sarf ediliyorsa anlarım ki o servetin aslı helaldir. Eğer İzzet ve celal sahibi Allah'ın has kulları olan sıdıklar için harcanıyorsa o zaman anlarım ki o servetin aslı sermayesi de kazanılışı da İzzet ve celal sahibi Hakk'a tevekkül ile elde edilmiştir ve halis helaldir. Bunları siz kazançlarınızı sağlarken sizinle birlikte sokaklarda çarşı ve pazarlarda bulunduğundan söylemiyorum. Zira siz servetlerinizi elde ederken ben sizinle birlikte çarşı ve pazarlarda bulunmadım. Bu sözleri şuna dayanarak söylüyorum ki, İzzet ve Celal sahibi Allah, sizin mallarınızı ve servetlerinizi gerek bu yolla, gerekse bunun dışında başka yollarla bana açıklamıştır. Ey o, İzzet ve Celal sahibi hakkın, senin kalbinde kendisinden başkasını görmesinden sakın. Kalbinde Allah'tan gayri bir şey bulunmasın. Sonra perişan olursun. Allah'ın senin kalbinde kendisinden başkasının korkusunu yahut kendisinden başkasının ümidini veya kendisinden başkasının muhabbetini görmesinden sakın. Kalplerinizi O'nun gayrinden temizleyiniz. Zararı da faydası da O'nun gayrinden görmeyiniz. Siz O'nun evinde ve O'nun ziyafetindesiniz. Ey oğul! Görüp de sevdiğin bütün güzel yüzlerin sevgisi eksik birer sevgidir. Üstelik bu eksik sevgiden ötürü hesaba da çekilecek hatta azapta göreceksin. Hakiki sevgi ise hiç değişmeyen sevgidir. Allah sevgisi kalp gözlerine gördüğün sevgidir. Bu ruhani sıddıkların sevgisidir. Onlar imanla sevmediler. Bilakis sarsılmaz bilgiye dayanan inanç da sevdiler. Kalp gözüyle sevdiler kalp gözlerinden perdeler kalktı. Böylece gaybda olanı gördüler. Allah'ım bize af ve afiyetle beraber muhabbetini nasip et. İzzet ve celal sahibi Allah'ın katında bütün rızıklarınız belli vakitlere kadar dünyaya bırakılmıştır. Her birinin vakti gelince onların size verilmesine hiçbir şahıs ve hiçbir güç mani olamaz. Her kısmet Vakti gelince sahibini bulur. İnsanların harisçe kısmet peşinde koşmalarına rızıklar şaşar. Onların akıllarını harap eder, onlarla alay eder. Gerek kısmetinde bulunmayan rızıkları isteyenlere, gerekse kısmetinde olup da izzet ve celal sahibi Allah'ın izni olmadan talepte bulunanlara güler. Ey ahali! Eğer rızıkların kapısından yüz çevirir, ve İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın kapısına yönelirseniz kısmetleriniz ortaya çıkar ve size tabi olurlar. İzzet ve Celal sahibi Allah'tan akıl isteyiniz. Dünya İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dostlarına güldüğü zaman onlar ona derler ki git bizden başkasını ağlat. Zira biz seni tanıdık, gördük. Bizi denemeye kalkışma. Seni habere dayanan bilgi ile tanıyoruz. Bize karşı zinetlenip durma. Senin paran güzeldir, tatlıdır. Zinetin ise içi kof tahtadan yapılmış ve ruhu bulunmayan bir put üzerindeki süsten ibarettir. Sen manasız bir maddeden, ruhsuz bir şekilden ibaretsin. Habere dayanan bilgisi bulunmayan bir manzaradan ve bir görünüşten ibaretsin. Görünüş ile habere dayanan bilgi her ikisi birlikte ahiret içindir. Allah dostların nazarında dünyanın kusurları zahir olunca ondan kaçtılar. Yine Allah dostları nazarında avam halkın kusurları zahir olunca onlardan da uzaklaştılar, kaçtılar, onlarla ünsiyet edemediler. Sahralara, dağlara, harabelik yerlere, mağaralara çekildiler. Bu yerlerle ünsiyet peyda ettiler. Cinlerle ve yeryüzünde seyyah meleklerle ünsiyet ettiler. Oralarda onlara, kendi şekillerinden başka şekle girmiş meleklerle cinler gelir. Bunlar bazı vakitlerde zahitler, mümzeviler ve vahşi hayvanlar suretinde onlara görünürler. Meleklerle cinler diledikleri şekil ve surette zuhur edebilirler, görünebilirler. Meleklerle cinler için başka ve değişik suret ve şekiller tıpkı sizden benin evinde asılı duran muhtelif elbiselere benzer. Nasıl ki o kişi Evinin bir köşesinde asılmakta olan bu elbiselerden dilediğini dilediği zaman giyebilirse Aynen bunun gibi meleklerle cinler de diledikleri zaman diledikleri şekle girebilirler İzzet ve celal sahibi Allah'ı sevmekte cidden sadık ve samimi olan bir mürit Önceleri insanları gördüğünde onlardan herhangi bir söz işittiğinde Veya bir dünyalığa nail olduğunda daralır sıkılır Öyle ki mahlukattan hiçbir şeyi görmek istemez Kalbi şaşalar, aklı gayip olur, gözü kayar. O derecede ki kalbinin başına rahmet eli gelip de kendisine sükunet getirinceye kadar bu hal içine devam eder. İzzet ve Celal sahibi Rabbine yakınlık kokusunu koklayıncaya kadar esrikten kurtulamaz. Allah'a yakınlık esansını kokladığı an ise derhal ifakat bulur, ayılır, manevi sarhoşluk ve vect halinden kurtulur. Tevhitte, ihlasta İzzet ve Celal sahibi Rabbini tanımada, onu bilmede ve ona olan muhabbette iyice istikrar kesmettiği zaman ise kendisine sebat gelir. Halka karşı geniş olma ve onlara tahammül etme duygusu hasıl olur. İzzet ve Celal sahibi Allah'tan kendisine bir kuvvet gelir, böylece hiçbir külfet duymadan halkın ağırlıklarına katlanır. Onlara yaklaşır, kendilerini arar. Bütün meşgalesi halkın işlerini görmek olur. Bu esnada İzzet ve Celal sahibi Rabbi ile beraber olmaktan da bir an dahi geri durmaz. Zahidlik yoluna henüz yeni girmiş olan kişi halktan kaçar. Zühten kemale ermiş zahit ise insanlar hiç aldırış etmez, onlardan kaçmaz. Bilakis halkı arar, zira o İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan birisi olacaktır. Allah'ı tanıyan kişi ise hiçbir şeyden kaçmaz. Ondan başka hiçbir şeyden de korkmaz. Zahidliğe henüz yeni başlamış birisi fasıklarla günahkarlardan kaçar. Zühte zirveye ulaşmış olan kişi ise onları arar. Nasıl aramasın ki onların bütün ilaçları kendisinin yanındadır. İşte bunun içindir ki Allah'ın rahmeti üzerine olsun birisi şöyle der. Fasık, facirin yüzünde ancak arif olan kişi gülebilir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıması Kemal ermiş yani Allah'ı kemaliyle tanıyan bir kişi insanları ona götüren bir kılavuz olmuş demektir. Bu vasıflardaki bir şahıs dünya denizinden halkın avlanıldığı yani halkın dünya bataklığından onunla kurtarıldığı bir ağ olur. Allah tarafından kendisine güç kuvvet verilir. O da bu kuvvetle iblisi ve avanesini mağlup eder, Ezimete uğratır. Halkı onların tasallutundan kurtarır. Ey cahil olduğu halde zühn mülahazasıyla inzivaya çekilen kişi, gel ve benim söyleyeceklerime kulak ver. Ey yeryüzünün zahitleri, geliniz inzivahanelerinizi yıkınız, bana yaklaşınız. Hiçbir esasa dayanmadan halvetanelerinizle çekilip oturdunuz. Hiçbir şeye ulaşamadınız. Geliniz ve hikmet meyvelerini toplayınız. Allah'ın rahmeti sizlere olsun. Ben buraya gelmenizi kendim için, kendi menfaatim için istemiyorum. Bilakis sizin için, sizin menfaatiniz, sizin iyiliğiniz için istiyorum. Ey oğul! Sanatı öğrenebilmek için sıkıntıya ve meşakkete katlanmak zorundasın. En güzel ve yıkılmaz eseri meydana getirebilmek için bin kere yapar yıkarsın. Eğer ömrünü hak yolda kendini en iyi şekilde yetiştirmekle tüketirsen, İzzet ve Celal sahibi Allah da hiç yıkılmayacak bir binayı senin için yapar. Ey ahali! Hakikatleri ne zaman anlayacaksınız? Kendisine gidilen doğru yolu ne zaman idrak edeceksiniz? İzzet ve Celal sahibi hakkı sevenleri ziyaret ediniz. Onları bulup beraber bulunduğunuz zaman mallarınızla ve canlarınızla kendilerine hizmet ediniz. Allah'ı hakikaten sevenlerin kendilerine has bir kokuları vardır. Onların yüzlerinde aydınlatıcı, zahiri alametler vardır. Arıza onlarda değil, sizlerdedir. Sizin basiretlerinizde, sizin hasta ve sakim anlayışlarınızdadır. Onun için Allah dostlarını göremiyor, anlayamıyorsunuz. Sıdık ile zındıkı, halal ile haramı, zehirli olanla zehirsizi, müşrik ile muahhidi, muhlis, ihlaslı yine münafı günahkar, asi ile mutiyi, Allah'ı sevip, O'na güvenenle, insanları sevip onlara güvenleni birbirinden ayırt edemiyorsunuz. İlmiyle amil olan büyüklere hizmet ediniz. Ta ki onlar da size eşyayı olduğu gibi öğretsinler. İzzet ve Celal sahibi hakkı tanıma hususunda çalışınız, gayret ediniz. Zira hiç şüphe yok ki siz O'nu tanımadığınız zaman O'ndan başkasını tanımış olursunuz. O'nu önce tanıyınız. Sonra da seviniz. Onun kafa gözlerinizle göremediğiniz zaman kalp gözlerinizle nazar ediniz. Ondan nimetler görünce zahiri olarak kendisini seveceksiniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ı nimetleriyle sizi beslediği için seviniz. Beni de İzzet ve Celal sahibi Allah sevdiği için seviniz. Ey ahali, Allah sizi Annelerinizin rahimlerinde iken nimetleriyle besledi. Çıktıktan sonra da besliyor. Daha sonları size afiyetler, kuvvetler, kudretler ve satvetler verdi. Kulluğunu size nasip etti. Sizi Peygamberle tabi Müslümanlar kıldı. Hiç şüphe yok ki onun Peygamberle teşekkür etmek ve muhabbet beslemek tıpkıyla ona şükretmek ve onu sevmek demektir. Onun nimetlerini görünce kalbinizden insanların muhabbeti zahil olur. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıyan onu seven ve ona kalp gözüyle nazar, nazar eyleyen kişi o kimsedir ki iyiliği de kötülüğü de ondan bilir. İnsanlardan kendisine gerek iyilik edenlere ve gerekse kötülük edenlere hiç nazar etmez. Esas itibariyle her şeyi Allah'tan bilir. Eğer insanlardan kendisine bir iyilik gelirse bunun Allah'tan gelen bir Mükellefiyetle vuku bulduğunu bilir. Yine insanlardan bir kötülük gördüğü takdirde bunun da yine Allah'ın musallat kıllamasıyla olduğunu bilir. Bakış ve görüşü yaratılanlardan yaratana intikal eder. Bununla beraber şeriatın hakkını da verir. Hükmünü asla iskat etmez. Arif kişinin kalbi bir halden diğer bir hale intikal etmekten bir an dahi geri durmaz. Öyle ki halkın içinde zütçe kuvvetlenir. Onların kötü hasret ve alışkanlıklarında kendilerine uymaz. Ayrı durur. O, izzet ve celal sahibi Hakk'a rağbet eder ve onu sever. Bu arada Allah'a olan tevekkülü artar ve kuvvetlenir. Artık insanlardan bir şey almaz olur. Alırsa da bu, yine izzet ve celal sahibi Hakk'ın yolunda harcanır. Diğer insanların da, müşterek olduğu akıl ve idrak bakımından kuvvetlenir. Üstün duruma gelir. Ayrıca kendisine fazladan bir akıl ve idrak daha verilir ki, bu da izzet ve celal sahibi Allah tarafından bahşedilmiş akıl ve idraktir. Ey kendini halka muhtaç hisseden kişi! Ey insanları Allah'a ortak tanıyan kişi! Halen içinde bulunduğun bu hal üzereyken, Ansızın ölümün gelivermesinden sakın. Bu durumda Allah kapısını senin ruhuna açmadığı gibi ona nazar da etmez. Zira o, kendisine şirk koşanlara ve kendisinden başkasına güvenenlere karşı öfkelidir. Sana önce nefsten, sonra insanlardan, sonra dünyadan, daha sonra ahiretten ve nihayet Allah'tan başka her şeyden halvet gerek. Bütün bunlardan sıyrılman gerek. Mevla ile halvette bulunmak istersen, varlığından da, tedbirinden de, hezeyanlarından da soyun. Sen de Allah düşüncesinden ve Allah sevgisinden başka bir şey kalmasın. Vah sana ki tekkende oturuyorsun fakat kalbin halkın evlerinde dolaşıyor. Onların gelmelerini ve hediyeler getirmelerini bekliyor. Vaktin boşuna zayi olmuş, sana da manasız bir suret, manevi yanı bulunmayan bir şekil kalmış. İzzet ve celal sahibi Allah'ın seni ehil kılmadığı bir şeye sen nefsini ehil görme. Eğer İzzet ve celal sahibi Allah'tan ehliyet ve liyakat belgesi geldiyse ne âlâ. Aksi halde kendini o şeye ehil kılmaya ne sen muktedir olabilirsin ne de diğer insanlar. Allah sana bir şeyi murad etti mi, seni ona hemen hazırlar. Esas halvet sıhhatli ve temiz bir batına ve masivadan Allah'ın gayri şeylerden arınmış bir kalbe sahip olmaktır. Eğer sıhhatli bir batına ve Allah'ın gayri şeylerden arınmış bir kalbe sahip değilsen mücerret halvet sana fayda vermez. Allah'ım beni Söylediklerimle faydalandır, onları da söylediklerimle ve dinledikleriyle faydalandır.